Gökhan Oral anlatıyor. Adalet ülkesi. Freud'un söylediği birçok anlam içerebilecek ama daha sözü okuduğunuzda içinizde bir titreşim uyandıran özel bir sözden bahsetmek istiyorum. O da şu, birey ölümsüz ya da olma olanağı taşıyan bir tözün ölümü taşıyıcısıdır. ...herhangi bir birey. Bundan narcizm üzerine adı verilen... ...1914 yılında yayınladığı makalede söz eder. Çok özel bir makaledir. Bazı karışıklıklar yarattığı iddia edilmesine rağmen... ...öse taraftan narcizme çok özel bir bakış açısı getirmiştir bu makale. Çünkü narcizm daha önce daha çok bir perversiyon türü olarak tanımlanmış bir şeydi. Yani kişinin kendi bedeninden seksüel haz alması şeklinde tarif ediliyordu. Sadece kendi bedenine bir cinsel nesne gibi davranması üzerinden tanımlanan daha kısıtlı bir kavramken narsizmi bu makalesinde çok özel yerlere taşımıştır ve sadece tanımını tek değiştirmekle kalmamış, her insanın gelişiminde belirli bir noktada yer alan bir kavram olarak söylemekle kalmamış. Ve fakat aynı zamanda onun psikanalizdeki yerini de çeşitli şekillerde tanımlamıştır ki bu da zaten asıl önemli kısmıdır. Söze geri dönersek yani herhangi bir kişi sonuçta hepimiz ölümsüz bir tözün ölümlü taşıyıcısıyız. Freud'un söz ettiği yerde bu net olarak üreme işlevine bir atıf yaparak söz edilen bir şeydir. Yani burada libidinal enerji... Aslında has karşılığında üreme plazmasının türün devamı için kullanılması gerektiğinden ona teslim edilir, ona harcanır anlamında kullanmaktadır. Ve böylece birey aslında türün gelişimini kendi arzu, istek ve düşüncelerinden daha bağımsız, daha ikinci plana atarak buna adamıştır anlamında kullanılır. Daha doğrusu bunu desteklemek için kullanılır. Çünkü eğer makaleyi baştan aşağı okursak ve daha sonra bu makaleyle ilgili yazılmış çeşitli yorumlar ve üzerine birçok bir tartışma olmuştur. İşte bakarsak bunun aynı zamanda Freud'un bu makalede söylediği ideal benlik ya da benlik idealiyle de alakalı bir durum olduğunu görürüz. Şöyle ki bu makalesinde tarif ettiği primer narsizm yani çok çok erken dönemde nesne ile benim ayrımının olmadığı bir dönemde e, bebeğin yaşadığı o sihirli, illüzyonel, e, simbiyotik zamanın çok özel bir doyum oluşturduğunu, tüm güçlü, büyüsel bir zaman dilimi olduğunu ve bu hazdan bebeğin hiç de vazgeçmek istemediği çünkü iddia ettiği de budur Freud'un. Hep bir kere tadılmış olan bir şeyden birey vazgeçmek istemez. Vazgeçmediğini ancak bunu gerçek dünyayı tanımaya başladıktan sonra bir çeşit dönüştürdüğünü ve içinde hissettiği bu özel narsistik, narsistik hali, durumu aslında yakınında bulunan bakım veren anne baba gibi kişilere aktardığını ve onlar üstünden yaşamayı sürdürdüğünü söyler. Aslında daha sonra gelmiş olan Klein ve Bion gibi bebeğin baştan beri nesnenin varlığını algıladığını düşünenler de benzer bir şeyi savunurlar. Sadece bu narsistik birleşmenin ya da illüzyonun introjeksiyonlar ve yansıtmalı özdeşimle temin edildiğini ve ayrı bir bireyin varlığının yatsınmasına yaradığını iddia ederler ki çok da rabet görmüş bir görüştür bu ama akıbeti şudur ki buradaki varsayılan hal öyle söyleyelim oldukça omnipotent ve her şeyin yolunda gittiği bir andır ki zaten psikozları da bu halle pirmen ilişkilendirir. İkinci narsizm ise daha sonra benlik libidosunun nesne libidosuna yaptığı yatırımda türlü sebeplerle hayal kırıklığına uğradığında geri çekmesi olarak tanımlar. İşte bu durumlar, haller ya da süreçler nasıl tanımlarsak pek değişmeyecektir. Her halde bunun merkezinde yer alan ideal, benlik ideali ya da ideal benlik kavramında idealin yer değiştirmesi olarak söyleyebileceğimiz bir başka durum ortaya çıkacaktır. Yani ilk narsistik halin dış gerçeklik karşısında erimesi ve tükenmesi ve bundan vazgeçmemek adına kişi yani çocuk, İdeali yakındakilere yansıtmayacak. Daha sonra da belirli bir oranda aslında ailenin, sosyal toplumun ya da belki de bir ütopyanın idealleriyle de yer değiştirecektir. Bu zaten kitle psikolojisinde de sonra bir belirli bir oranda tartışacak Freud. Yani burada söylenen şey çok iyi tarif ettiği gibi aslında kenoduzların. Yetişkini ideali olarak önüne yansıttığı şey idealinin kendisi olduğu zamanların yani çocukluğunun yitirilmiş narsizminin bir ikamesinden ibaret olacaktır. Yani bu da ideal bir aile, bir sınıf ya da bir ulusla paylaşılan toplumsal bir boyuta doğru yükseklenecektir. Aslında ölümsüz bir tözün Ölümlü taşıyıcısı olmak da böylece medeniyet adına çok özel bir adım oluşturacaktır ki zaten buradaki yine kritik şeylerden biri de Freud zaten bu makalede tartışır, vicdan. vicdanın varlığı ve oluşmasıyla ilgili olacaktır. Yani bu idealde benlik idealini sürekli insanın kendi içinde sorgulayan, sürekli doğru yapıp yapmadığını ideale uygun davranıp davranmadığını denetleyen bir tarafın varlığı, bir gücün, bir iç gücün varlığını oluşmuş bir iç gücün varlığı, yani vicdan diye tanımladığı bir iç gücün varlığıyla oluşacaktır. Adalette böyle bir şey değil zaten? Yani benim anlatıma göre aslında Freud ve Ardıllar'ın da söylediği biçimde adalet ve üreme, türün Devamını sağlayan ve ölüme meydan okuyan en önemli iki şeydir. Biri bir işlev, biri ise bir ütopya.